Su hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Noran Yüce. Geçtiğimiz günlerde Andon HES Rize'de bir HES törenle açıldı. Ee, şimdi burası normalde 300 bin kişinin içme suyu tesisinin olduğu bir e, vadide oluyor. Bir nehirde oluyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Ve Bununla ilgili şimdiye kadar e, pek çok dava da açılmış. Hatta hatırlarsınız Kazım Delal yurttaş e, e, Kazım Yurtlaştıya diye geçiyor, vatandaş e, Kazım diye geçiyor ya da daha önceden defalarca e, dava açmasına rağmen böyle bir HES projesine, yıllardır bu gündemde olmasına rağmen böyle bir HES projesi hem devam etti, onun karşısındaki davalara rağmen hem de tesisin açılışı yapıldı ve bayağı da böyle devlet erkanı falan açıklamalar yaptılar. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bugün. Evet, e, bu açılış sırasında ifade edilen e, kimi şeyler var, ilginç. Ee, söylemler var ee, evet. Belediye Başkanı açılışı Gerçekleştirirken endiliş, Endişelenecek bir durum yok Sadece suyun akış kuvvetinden yararlanıyoruz Çok karlı hı hı. bir iş yaptık ee, Belediyeye büyük bir gelir kapısı e, Oluşturduk <gülüyor> ee, Dedi ee, ve aynı zamanda hani Türkiye'de çok uygulaması olan bir örnek değil bu ama dünyada var diye ifade ediliyor. Hı hı. Ee, Türkiye'de uygulaması olmadığı için de bir takım kanunlarda yönetmeliklerde değişiklik yaptıklarını da ifade ediyorlar. Ee, çünkü e, aslında bir içme e, suyu. ...bunun e, karşılandığı bir yere... ...herhangi bir yapı... Evet. ...ya müsaade edilmemesi gerekiyor... E, ...su havzalarının... E, ...korunma altında olduğunu ifade eden... ...kimi yasalarımız var... E, ...buna rağmen... E, Ayrıca Akgün de biraz önce ifade etti. E, dava süreçleri evet, dava devam, süreci ed devam, devam yani. ederken hukuksuz bir biçimde hayata geçirilen e, bir HES'ten bahsediyoruz. Ama e, sadece bu HES'ten değil daha genel olarak HES'lerden bahsetmek istiyoruz. Bu yüzden de e, bir konuğumuz var e, yanımızda. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından e, Alp. Tekin Ocak. Avukat Alptekin Ocak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. Her hoş geldin. Efendim, hoş bulduk. Ee, şimdi bu sadece Rize'de yapılan e, Andon içme Tesisinin hemen e, yakınında yapılan e, HES'ten ...bahsetmeyeceğiz... Ee, ...Türkiye'nin muhtelif yerlerinde... ...buna benzer uygulamaların... ...hayata geçtiğini biliyoruz... Ee, ...sayısız davalar açılıyor... ...bu projelere ilişkin ciddi mücadeleler... ...gerçekleştiriliyor... Ee, ...Kazım Delal'den bahsettik... Ee, ...ilk dava süreçlerinde... ...ineğini satmıştı... ...sonra Hı. bankadan kredi almıştı... ...ama davaların giderlerini... ...karşılamak için artık elimde hiçbir şeyim yok... Ee, Derhal gel... ...gelen bir insandan bahsediyoruz... E, bu uygulamaları biz neden görüyoruz? Yani bu hukuki süreçler niye böyle e, sonsuz bir hale e, sürükleniyor, nihai olarak bağlayamıyoruz? E, hukuki olarak bir tanımlama var. E, o yüzden avukat arkadaşımız bize daha yardımcı olacaktır. Arkadan dolanma. ...diye bir mevzu var. Evet, ee, arkasından dolanma. Yasanın arkasından dolanma. Ee, buna sığınarak <gülüyor> mı... ...ya da bunu bir yöntem olarak... ...benimseyen bir Türkiye'den mi bahsediyoruz? Bu e, HES'leri bu kadar... E, ...davalara rağmen yapabiliyorlar. Ee, konuşma başlamadan önce... ...öncelikle Kazim ile ...buradan... Ee, bir, bir daha anmak isterim. Evet. Özellikle Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu'nun Oyan Özkan ödülü var. <gülüyor> ee, eski İzmir Barosu Başkanı'ydı. Ve çok genç yaşta kaybetti kendisini. Onun adına bir ödül düzenleni. Her yıl veriyorlar. Bunun evet. ilkini Kazım Devre'le verdiler. Evet, Yürüttü yani. mücadelenin <gülüyor> e, çok önemli bir figürü haline gelmişti. İneğini satmıştı. Bir davasını <gülüyor> yürütebilmek Tek için. Tek ineğine andı. Evet. evet. <gülüyor> yani bu çok aslında Türkiye'deki ...hak arama mücadelesini ve hukuk manzarasını ortaya koyuyor. Aynen. Düşünün, e, bir dava yürütebilmeniz için, üstelik kamusal bir dava... ...kendi Hı -hı. çıkarlarınız için de açmadığınız bir dava... E, ...en önemli geçim araçlarınızdan birini satıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de hak arama bilincinin aslında ne kadar zayıf olduğunu hepimiz farkındayız. Yani bunun e, sağından sonra herkes farkında. E, i̇nsanlar maddi ve manevi olanakları çok fazla değiller. ...bu özellikle çevre davalarını... ...bütün canlarıyla, dişleriyle... ...işte... ...biriktirdikleriyle sürdürmeye, çalışıyor. sürdürmeye çalışıyorlar. Hı. Yani e, orada... ...yasanın arkasından dolanmak dediğiniz şu... ...mesela bir, bir konu var önünüze geliyor... ...mahkemeye götürüyorsunuz... ...en son ihtimal olarak yani idare mahkemeleri ...özellikle... E, e, ...kamusal yönü ağır basan davalara... ...yürütürler... Hı hı. ...ve bu davalarda... E, ...yani aslında oy kullanmak gibi yani demokrasi erişim olanağıdır. Çünkü hı hı. güçlü olan kamu kurumları o gücünü kullanarak yukarıdan aşağıya test ettikleri idari işlem ve eylemlerde, yaptıkları eylemlerde özellikle katılım süreçlerini de gözetmeksizin yani yurttaşların katılımını karar verirlerken herhangi bir projede e, gözetmeksizin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarda bu işlem hukuka uygun mu değil mi? En son olarak mahkemeye gidiyorsunuz. İşte o arkadan dolanma meselesi o yüzden çok fazla gündemimizi yer ediyor. Ee, dava ettiğiniz bir işleme karşı bu imar planı olabilir. Bir çet kararı, bir ruhsat olabilir. Bunun yeniden yeniden bu işlemlerin tesis edildiğini... E, ...dolayısıyla mahkemenin verdikleri kararların da anlamsızlaştığını evet. görüyoruz. Hı -hı. Ki e, bu olay özelinde de Rize'deki içme suyunu sağlayan çok önemli bir havzada... Çünkü e, yanılmıyorsam 2014 tarihliydi. Yine e, Yakup Okumuşoğlu avukatı uça arkadaşımız tarafından yürütülen davaydı. Hı hı. Kazım Derhal de davacılarından hı hı. biriydi. Orada özellikle e, havza bazında planlama yapılmaksızın ama en önemli bir şey oradan yanıyor 7-8 tane ayrı içme suyu kaynağı olan bir yerde hes kurulmasını Rize İdare evet. Mahkemesi onaylamadı, iptal etti. İptal ama ee, görüyoruz ki yeniden bir çevresel etki değerlendirme sürecine girilerek izin verilmiş ve projenin önü açılmış e, ve açılışı yapılmış. Ama şu anda da e, yani İdari, ...yerel idari mahkemenin iptal etme kararını Danıştay e, bozuyor... E, ...bilirkişi atanmasını istiyor... ...yani hala bir dava süreci devam ediyor... ...buna rağmen de yapılan bir HES'den bahsediyoruz değil evet, mi? Evet, dava süreci devam ediyor... ...ama sonra yanılmıyorsam iki tane ayrı çevresi etkilerlendirmeye hmm. gerek değildir... ...kararı var proje ilişkin... Evet. Ee, ...benim dikkatimi çeken şey şu oldu... ...bunu aktarmak isterim... Ee, ...bir tanesi... E, belediye başkanı diyor ki su akar Rizeli yapar. Diğeri de aslında yani bu konu uzmanı bile olmamıza gerek yok. Bir, bir, bir su kaynağı ya temizdir ve içme suyu olarak kullanıyorsunuzdur. Evet, evet, aynen ya da yani doğal varlığı artık çok zarar görmüştür. Örneğin onu enerji üretmek amaçlı olarak kullanabiliriz. Hı -hı. İkisi bir arada olamaz yani. Hı -hı. Bu çok dışarıdan ortalama bir insanın algısıyla Herkesin bir anlayabileceği şey. bir şey evet. Ama hani Sayın Başkan ee, buradan çıkan suyu arıtmaya ardından klorlamaya oradan da şebekeye verdikleri hı hı. söylüyor. Ee, yani ben bir, bir, bir kamuoyunun manipüle edildiğini düşünüyorum. Ee, Rizelilerin ne yaptığının farkında olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Burada hı. şey söylemek lazım yani içme suyunun içindeki bir su varlığını e, kamunun kamu yetkisini kullananların mutlak koruması görevi budur. Yani Tabii. bunu karlı bir e, hizmet alanına dönüştürmek değil, e, korumak olması gerekiyor. Ama ha. iki gün sonra bu su işte kirlendiğinde, içme suyu niteliğini kaybettiğinde emin olmak lazım ki şimdi işte Rizeliler musluklarından su içebiliyorsa e, o dönemde e, su ihtiyaçlarını, içme suyu ihtiyaçlarını artık ambalajlı sulardan e, karşılamaya başlayacaklar. Belediye geliri de eder o dönem içerisinde de e, HES'ten dolayı ama vatandaşların cebinde büyük bir delik açılır içme suyuna yönelik olarak bunu aslında biz başka bir sürü örnekte görüyoruz ama sadece Rize'de değil örneğin Sapanca Hı -hı. Gölü yani evet. içilebilir Hı -hı. nitelikte nadir e, su kaynaklarına işleme gerek kalmadan evet, e, içme e, suyu olarak kullanılabiliyor. Bir e, Bütün normalde. endüstriyel nitelikte su Hı. alımından ya da ambalajlı e, su tesislerinin e, faydalanmasına açılmış bir şeydir. Burada e, kamu dediğimiz şey ya da kamu menfaat dediğimiz şey aslında kamu erki evet. tarafından yapılması gereken o su varlığının korunması iken aslında tamamen piyasaya e, açma işlemine dönüşmüş durumda. E, Alptekin Bey bu arkadan dolanma meselesini aslında programa girmek ...daha böyle basit anlayacağımız nitelikte bir örnekle e, ifade etmiştiniz. İsterseniz onu bir daha e, dile getirin. Yani e, Kazım Delal e, bir dava açtı projenin ilk aşamasında. Ve onun devamında yine davalar açtı. Her açtığı dava yeni bir şey mi oluyor? Her açtığı dava yeni bir idari. E, ...şöyle söyleyeyim. E, aslında genel olarak özellikle HES'ler üzerinde uygulama şöyle yürüyor... Önce lisanslama sürecinden geçiriliyor. Bunu EPDK yapıyor. Dene hı. su işleri bir e, su kullanım hakkında imzalıyor sizle. Hepsi bunların bir idari işlem, dava edilebilir idari işlemler. Nihal olarak Ç Çevre Şehircilik Bakanlığı e, chat sürecine tabi tutuyor projeyi ve hı hı. kapasitesine göre Çet gerek değildir kararı veya chat olumlu kararı veriliyor. Bu kararlar sizin projeye ona izin teşvik aslında chat yönetmeliği ve çevre kanunu gereği verilemez. Verilemez. E, burada idarelerin yaptığı şey şu... Ee, projelere yatırımcının her başvurusuna olumlu sonuç veriyor neredeyse evet. ve izin hı. veriyor. Dolayısıyla önümüzde örneğin mesela yaklaşık olarak 2-3 sene içerisinde 3-4 ayrı çevresel etki değerlendirme izni hı. verilmiş oluyor bir projeye. Aynı proje için. Ufak tefek Aynı değişiklikler için. yapılabiliyor. Evet. Değişiklikler yapılıyor ve göstermelik bazen yapılmıyor bile. Hı hı. Evet, copy paste zaten çetler. Karşınızda dava ettiğiniz bir karar varken o karar artık mülka e, edilmiş oluyor. Yeniden hı. bir e, hı hı. izin veriliyor. Ondan kararın geçerliliği kalmıyor izni, yani. takip etmeniz lazım. İlan ediliyor bunlar bakanlıkların veya müdürlüklerin sayfalarında. İl, süresi içerisinde hemen dava lazım. etmeniz lazım. E, bütün o davalar zaten e, yani idari yargılama usul kanunda yapılan değişiklikler gereği de artık durdurma kararları verilemiyor. O arada projeye başlanılmış oluyor. Hı hı. E, yargı süreçlerinin de artık ağır işlediği göz önüne alınırsa e, dediğim gibi yani hukukilik denetimini anlamsızlaşmış oluyor. Hı hı. Yani size rakamlarla bir örnek vermek isterim. 2013 hı hı. yılında bizim bakanlığımız çevre bakanlığının yaptığı bir uluslararası chat kongresinde sunulan bir bildiride şöyle düşünün yapılan chat başvurularının yaklaşık %99'u olumlu olarak sorunuyor. Evet. <gülüyor> Ve yatırım izni veriliyor. Yıllara göre chat olumlu karar sayısında gözle görülür bir artış olmasına rağmen chat olumsuz karar sayısında bir artış olmadı. 1997 yılı hariç 1 ile 4 rakam arasında salınım gösteriyor. Yani düşünün ki bir idari kuruma yapılan başvuruların %99'u Okeylermiş, olumlu sonuçlanmış. Bir kere zaten hani o çet başvuruların içeriğini doğrudan bu görmemizi sağlıyor. Bir de bunların dava edilebilir olanları çok az zaten. Yani hiç dava de... edilmemiş. Yüzlerce HES projesi var. Hani biz evet. Kazimler'in açtığı Rize'deki bir vadiyi konuşuyoruz Aynen. şimdi ancak ama konuşulmayan sesleri çıkmayan... ...özellikle yüksek e, kodlarda, yaylalarda, yerleşim yerlerinin olmadığı... Hı -hı. E, o kadar çok e, doğal varlığımız, işte ormanlık alanlarımız bu tarz projeler için katledilmiş, yok edilmiş ki hani bunlar e, söz konusu bile Hı -hı. olamıyor. Ayrıca, Yüzetiş, e, evet. pardon, Çet, Çet kriterleri ağırlaştırılmadığını, hatta e, daha da esnekleştirildiğine ilişkin düzenlemeler de var. Yani belli bir e, kapasitenin altında olursa zaten çek muafiyeti baştan sağlanıyor. Çet'e gerek olmuyor. Ya da stratejik yatırım maliyetine dahil edilirse proje büyük kapsamlı da olsa, büyük e, ölçekli bir projede olsa yine Çet'ten muaf tutulması söz konusu. Yani sizin verdiğiniz rakamları evet, evet, e, bu gözden de bakmak lazım. Hani şöyle bir algı da oluşmasın. E, bu işte son 10 yıl içerisinde öyle bir chat kriterleri geliştirildi ki e, bütün işletmeler e, ya da bütün projeler zaten bu hassasiyetleri taşıyarak e, raporlanıyor ve ondan dolayı bir olumlu sonuç ...doğuyor diye de anlaşılmasın... ...oysa chat süreçleri çok daha... E, ...şey haline getiriliyor... ...bir şey vardı... E, ...siz de az önce ifade etmiştiniz... O ...bakanın, e, açıklaması, bakanın açıklaması... ...yani... E, ...yatırımcının önünde engel olarak... duran, hatta başvuranı 15 günde chat izni vereceğiz dedi... ...yani bu aktardığım tabloda... ...chat izni almanın o kadar kolay olduğu gözürülüyor... Ee, ...mahkemeyle iptal edilse bile... ...bunun yerine yenisi kolayca Hı -hı. test edilebiliyor... ...ama ona rağmen... ...o hal sonrası ilk açıklama... <gülüyor> ...örneğin Çarışıcılık bakandan geliyor... ...ve yatırımcının önü daha fazla açacağız deniyor... Evet. ...Türk Kamu İdaresi'nde aslında çok iyi yapılan bir şey var... ...son 20 yıl içerisinde... ...aksaklıklar anında görülüyor... ...ve bunlar arasında... ...yani bunların aşılmasına yönelik... ...özellikle mevzuat değişiklikleri... ...inanılmaz hızlı bir biçimde sağlanılıyor... Hı -hı. ...bu evet ama burada... ...bu aksaklıkların aşılmasına yönelik... ...kullanılan... E, ...bütün kararlar... ...yatırımcılar lehine. Aynen. Tabii, tabii. Yani yani şirketlerin sözcülüğünü yapıyor tabii. aslında. Onlar neye ihtiyaç duyuyorsa... ...o proje bağlamında bile... ...bazen bir proje için bile değişiklikler yapılabiliyor. Tabii. Bir şey daha ben eklemek isterim... ...sözünüzü kesiyor gibi oldu ama... ...o kadar yerinde oturdu ki... ...Veysel da zaten bu... Bin, göl, ...bin günde... ...bin gölet falan Hı -hı. diye projeleri var... Orada da hep şey söylüyor işte biz bunları baraj rezervuarı olarak adlarını geçirmiyoruz gölet diyoruz böylece çenden de muaf oluyorlar. Evet. Hemen cecik yapıyoruz diye böyle beyanlarda bulunuyor yani evet. o kadar ayan beyan bir şekilde ortadaki yapılan bu hukuk anlamında hani yasaların arkasından dolaşma en büyük en baştaki yetkililer bile bundan bahsediyor artık o noktaya gelmiş durumdayız. Evet yani birçok projede aslında ölçeği küçük tutularak daha sonrasından süreç içerisinde büyültülme ve çet evet. süreçlerinden böylece muafiyet kazanmak gibi bir yöntemle Aslında arkadan dolanma meselesi birçok şeyi kapsıyor. Yani tek bir yöntem üzerinden ilerlemiyor. Bunu genel bir tabloya bağlayacak olursak aslında hani sadece Andon değil ya da sadece Karadeniz bölgesinde değil Türkiye'nin birçok yerinde. Hes, hmm. Baraj. Aslında 2000'lerin sonundan iyi 2000'lerin Başı, başından itibaren, itibaren evet. böyle bir e, HES özelinde e, söylemek lazım ama bütün enerji alanlarında yani kömürde de bir hedef var hükümetin. E, yine heste var. Nükleer'de Hı. çok ciddi hedefleri var. Bunların bağlandığı bir nokta var. Hani bu büyüme, kalkınma gibi e, bir hedef var. 2023 yılı hedefi var. Son kalkınma hedefleri. Evet, Hı -hı. KHK döneminde çıkan işte 80 madde 80 diye bildiğimiz şey de aslında. Buna hizmet eder nitelikte şeyler. Biraz bu, buna ilişkin bir şeyler konuşsak bu kalkınma hedefleri mi belirliyor aslında bu ardından dolanma muhabbetlerini de? Ya şöyle söyleyeyim mesela hidroelektrik santraller üzerinde baktığımda Egemen Bağış'ın bir açıklaması vardı 2000 yılında genç iş adamları toplantısında diyor evet. ki hidroelektrik santraller diye bir şey var bu yeni bir olgu buraya yatırmıyor. Evet. Aslında çok yeni. böyle kritik <gülüyor> başlangıç noktalarından bir tanesi o aradan 17 yıl geçmiş. Evet. Bunun sonuçlarını Türkiye toplumu çok ağır yaşadığı, yaşayacak da. Çünkü e, ama yani söylediğiniz gibi sadece hidroelektrik santraller diye bizim bu konuda bir enerji politikamız yok. E, bu çok merkezi kararlar alınıyor ve ee, mesela bir hidrolitik santral projesinin çevresel etkilerlerine raporuna baktığınızda yenilenebilir enerji yatırımı olarak addediyorlar. Görüyor, evet. Özellikle termik santraller ve diğer enerji üretme biçimlerine mesela göre daha yenilenebilir olduğu söyleniyor. Bunu nüklere... yerine geldiğini yeri geldikçe değiştiriyorlar ama bunu da söylemek yani lazım. Her, hmm. işte her yatırımcı o kendine e, göre yorumluyor bunu aslında Tabii ki Dolayısıyla mesela biz e, diyelim ki su kaynaklarımızı kullanarak bunları bunları gözden çıkardık bunun, bunun enerji ihtiyacını kalkınma paradikması içerisinde buradan karşılıyoruz ama bunun mesela karşısında ormanlık alanlarımızı, meralarımızı, işte kıyı alanlarımızı koruyoruz. Gibi. Böyle bir kamu politikamız da yok yani. Biz dediğiniz gibi yani nükleer bir, iki, şimdi üçüncüsü konuşuluyor. Evet. Termik santraller yani bütün Anadolu coğrafyasında. Evet. Hidroelektrik santraller yani e, neredeyse bulabildiğimiz bütün enerji üretme biçimi. Yani doğalgazı ithal ediyoruz, onu yakıyoruz, oradan enerji elde ediyoruz... Dolayısıyla çok tehlikeli bir yolda ilerliyoruz. Koruma kullanma dengesini tamamen kaçırmış durumdayız. Tamamen kullanıma yönelik zaten. Yani şey her türlü yasa aslında öyle. Baktığımız zaman tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanununa baktığımızda da yani onda da aynı şekilde bakıyorsunuz. Hani kullanımın önü açılmış koruma hiçbir şekilde sadece adı geçiyor yani içerik olarak öyle değil. Evet. Yani burada tarım hayvancılığının örneğin geliştirmesine yönelik yani gıda krizi, iklim krizi e, düşünüldüğünde... E, ...yani bütün dünya üzerinde aslında ekolojik kriz bir bütün olarak hepimizin kapısına dayanmış durumda. Artık biz çok Aynen. ciddi bir noktadayız, bir eşik noktasındayız. E, bu görülebilirken e, belki geç kalkına ülkeler arasında evet. olmamız... Ve işte kalkınma hedefimizdeki sadece ekonomik odaklı meseleye yaklaşıyor olmamız. Yani kalkınma politikası bir ülkelerin e, aslında temiz havaya ve suya erişimiyle örneğin yeşil alana erişimiyle ben ölçerim. Diye. Ülkenin e, gelişmiş olup olmamasını. Refah düzeyini evet. belirleyici unsurlar arasında budur ama bizde sadece işte. E, Para yapıyor mu onu? <gülüyor> Gelir, 10 bin dolarken işte bilmem 13 bin dolara mı ulaştı bu üzerinden ama bunun. Evet. Ee, hoş buradaki gelir adaletsizliğinin dağılımını da e, ifade etmek lazım ama. O da içindeki yani, ayrı bir evet duramıyor. Şey yani hiçbir şekilde <gülüyor> bu ifade edilmiyor. Ama bunları e, ulaşmak için kaybedilenler hiç zaten evet. hesaba e, katılıyor. Ekolojik maliyet hiç hesaba katılmıyor. Yani varlıklı sınıflar süreci. bir yandan aslında cam şişelerde değişme suyunu erişebiliyorken Hı -hı. daha Aynen. alt gelir gruplarına sahip insanlar e, ulaştığı Tabii. içme suyu çok daha. Nereden buluyor evet. oraya artık hani hiçbir Hı -hı. işlemden geçmeden. Bu son dönemde yapılan, demeyeyim aslında son dönem değil ama bu Andon HES meselesinde de yani bunun yapılmasını sağlayan bir unsur da bu işte yani söylemsel olarak bir yandan da böyle çok ciddi insanların kaygılarına hitap, hitap eden nitekte söylemler de ifade ediliyor. Şunu kastetmeye çalışıyorum. Bu işte koruma altındaki alan Ormanlık alanların, sit alanlarının e, içme suyu amaçlı kullanımı açılması yani deniyor ki, ya insanların içme suyuna ihtiyacı var. E bunu temin etmek için biz bazı alanlarda e, koruma statüsünü kaldırabiliriz. E, naif bir biçimde düşündüğünde anlamlı bir öneri olarak e, algılanabilir ama o açıldığı Hı -hı. an işte e, arkasından hemen e, orada bir hes. ...ya da işte bir ambalajlı su şirketine tahsisi gibi şeyleri veya, görüyoruz. Veya belediye ama belediye bize ihtiyacımız olan insani ihtiyaçlarımızı... ...temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak suyu ücretsiz vermiyor ki... ...biz yine para ödüyoruz. Hem de öyle az buz para da ödemiyoruz. Yani bir yandan da belediyelerin de aynı şirketler gibi... ...kar odaklı çalışması söz konusu. Yani içme suyuna böyle kutsal bir şey gibi... ...bu konuda hiçbir şey söylemeyelim diyemeyiz. Burada olduğu gibi. Zaten... E Sayın Rize başka Belediye Başkanı'nda söylemiş, karlı bir yatırım oldu. Evet. Zaten demiş, kendisi şey. ifade etmiş. <gülüyor> evet. Biz Aynen. müzik arası veremeyeceğiz bu haftada. Evet, öyle gözüküyor. Öyle Çünkü bir miktarda, konu çok. evet, bir miktarda şeyden bahsetmek lazım herhalde. Peki bu olumsuz tablo içerisinde mücadele ediliyor. İşte yine de insanlar e, davalar açılıyor, işte eylemler yapıyor. E, bir yandan da ama daha genel olarak bir bir şey talebi ediyor olmamız lazım. Yani bu su varlıklarını koruma meselesinde e, sizin de biliyoruz hani bu konuda önerilerinizin olduğunu. E, havza planlaması ...denilen bir Hı, mevzu var dünyada. Planlaması. Muhtelif yerlerde de uygulanıyor. Ee, Türkiye'de de hükümetin... E, ...şeyinin içerisinde... uyum paketi içerisinde aslında. ...olduğunu biliyoruz. Hı -hı. E, bu havza planlaması... E, ...nasıl olumlu sonuçlar doğurur? Nasıl uygulanması gerekir? Biraz da bunlardan bahsederek... ...en azından Hı -hı. bir e, çözüm önerisinden... E, ...programı kapatmaya çalışalım. Evet. E, yani havzalar üzerindeki planlama tırnak içerisinde bunun kendisine dair eleştiriler her dönem koruyucu e, politikalar geliştiren kesimlerden de vardı. Yani özellikle hukukçular olarak biz mesela meseleye... Ee, ...bunu bir yasal argüman olarak hı hı. kullanmak e, gerektiği noktasında özellikle dava süreçlerinde. Çünkü şöyle düşünün mesela e, hani çok bildiğim için Karadeniz'deki vadiler yaklaşık 2500-3000 rakımdan doğuyorlar. Denize hı. ulaşana kadar bunlar küçük küçük su kaynaklarını toplayarak 50-60 belki 80 maksimum 90 kilometreye ulaşıyorlar. Bunun üzerinde örneğin 14-15 tane e, hesp... Projesini evet, yapıyorsunuz. Ortalama 5-6 yani, kilometreden zaten bütün havza'nın neredeyse üçte ikisini borular içerisinde almış oluyorsunuz. Aynı havza içerisinde örneğin başka enerji yatırımları olabiliyor. Yani bu başka bir termik santral veya bir olabiliyor. madencilik faaliyeti evet. olabilir. Örneğin mesela şu da çok ilginç bir konu. Her hidroelektrik santral kendi ürettiği enerjiyi Yerelde tüketmek oranın kaynaklarını e, oranın ihtiyaçlarını karşılamak yerine ulusal nakil e, hattına evet. aktaran enerji nakil hatları var. Evet. Bunlar e, tarım arazilerini, meraları ve ormanları geçerek örneğin Hı -hı. ulusal yani üretiyoruz zaten orada yerelde ihtiyaç var. Örneğin o ihtiyacı karşılayacak bir bir, Hı -hı. bir şekilde bu enerji nakil hatlarını bile kurmaktan aciziz. Böyle bir politikamız bile yok. Bunları tutuyoruz. Ulusal nakil hatlarını aktaracak kocaman kocaman ee, ...şeyler, e, elektrik telleri... ...ve işte doğanın içerisinde Yollar yapılıyor. Yollar da yapılıyor. Evet, Dolayısıyla aynen. orada planlama hı. belki... ...koruyucu e, politikalar... ...ve bunları savunanlar arasından... E, ...işte... ...kullanılabilecek bir argüman olabilir. Hı. Ama maalesef e, böyle bir... E, ...politika hayata geçirilmiyor. E, yani... Tam aksine havzalar arasında su transferleri... ...oluyor. Yani. Evet. O yani, da ayrı. Yani hı. hem... ...mahkeme kararları, danışta işte iç tahtları, ...hem hmm. de buna ilişkin... O, ...Orman Bakanlığı mevzuatı buna izin vermemesine rağmen... Evet. ...suları biriktirerek... ...havzalar arası transferler yapılarak... ...bazen illerin sınırlarını bile değiştirerek... İstanbul'da başka da olduğu gibi... ...aktarıp... ...orada daha büyük kapasiteli enerji elde etme biçimlerini... ...gibi... ...şeylere girişebiliyoruz. Evet, evet. yani havza bazında... ...yönetim kesinlikle çok önemli... Evet. Bunu zaten biz pek çok programımızda da altını çiziyoruz. Siz de çok güzel örneklerle yani bir hukukçu olarak hukukçu gözüyle anlattınız. Evet. Programımızın sonuna geliyoruz artık. Yani projelerin artık. tek tek e, çevre değerlendirilmesi değil ama aynı dere üzerinde birden fazla HES yaptığınızda e, onun kümülatif değerlendirilmesinin bambaşka evet. bir sonuca ulaşacağını fark etmek lazım. 2000 e, 16 Eylül ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bir tane verisi var. Onu da söyleyip bitirelim isterseniz. Hı hı. Doğu Karadeniz bölgesinde inşaatı tamamlanmış ve işletmeye alınmış 152 tane HES var deniyor. Doğu Karadeniz bölgesi altını çizelim. Sadece ee, bir kısmı yani bir Karadeniz. Bir kısmından. E, aynı zamanda inşası devam etmekte olan da 94 tane HES var. Bu arada da projesi e, iptal edilmiş 108 HES'ten bahsediyoruz. Yani e, bir havza planlaması yapılmadığı süre içerisinde ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Tek tek işletmeler çok karlı sonuçlar elde edebilirler. Ama Kendine bunun değişim. insanlara <gülüyor> ve <yani> hepimize <gülüyor> ve doğaya e, kümülatif zararı çok büyük bunu bir yerde görüyor olmamız lazım. E, hukuki olarak da talep etmeniz anlamlı olmuş diyelim. Peki. Evet çok teşekkür ediyoruz Alptekin Hoca, Çevre Ekoloji Hareketi avukatlarından kendisi. Peki bu haftalık bu kadar diyelim su hakkında. Hoşça kalın. Su hakkı.